Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, geçen hafta Bakara Suresi'nin 27, 28 ve 29. ayet-i kerimelerinden anlamış olduğumuz şeyleri gelen kardeşlerimize aktarmaya çalıştık. Bu haftada nasip olursa üç ayeti kerime daha almayı, incelemeyi mana olarak sizlere aktarmayı ve buradan istifade edilecek noktaları da bildiğimiz, anladığımız kadarıyla dilimizin döndüğü kadarınca sizlere aktarmayı niyet ediyoruz. Rabbimiz niyetlerimizi salih eylesin. Rabbimiz cümlemizi her türlü hayırda muvaffak eylesin ve her türlü şerden muhafaza eylesin. Dünyamızı güzel yaptığı gibi ahiretimizde daha güzel yapsın inşallah. Ee, geçen haftaki ayetlerimizi sadece maal olarak hatırlamak istersek şöyle kısaca geçelim. اَلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْتَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَيُّسَلْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Bu ayet-i sadece maal okuyacağım. Çünkü direkt olarak maal okursak daha az vakit harcamış oluruz. Maalimizde diyor ki, Onlar ki Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Kim bunlar? Yani münafıklarla ilgili bir özellik. Allah'ın birlemesini emrettiği şeyi iman ve akrabalık bağını keserler. Yani Allahu Teala kendisinin birlenmesini yani tevhid'i istiyor ama insanlar Allah'ın tevhidini bozuyorlar. Allah'ın yanına yalancı ilahlar tayin ederek tevhid ilkesini bozmuş oluyorlar. Yine bu insanlar akrabalık bağlarını da kesiyorlar. Bu akrabalık bağını kesmeyle iman arasında veya imana aykırı bir iş yapma arasında ne gibi bir bağlantı var? Biri nerede, biri nerede, biri bir vadide, biri bir vadide akrabalık bağını kesmek, iman iman ilkelerine karşı bir durum içerisinde olmak veya tevhid tevhide muayyir bir durum içerisinde olmak. Şimdi e, burada sadece bir noktaya temas edeceğim. Belki geçen hafta o noktaya temas etmedik. Değerli arkadaşlar, insanın tevhidi bozmasının en önemli sebebi, insanın Allahu Teala'nın azametini bilme konusunda bir rehavet, bir gevşeklik, bir cehalet içerisinde e, olmasından dolayıdır. Bir insan Allah'a iman konusunda bir e, cehalet, bir gevşeklik içerisinde olursa, bir enaniyet içerisinde olursa o insan utanmadan, sıkılmadan veya olayı ciddiye almadan Hemen Allah'a benzer, ona yakın, ona eşdeğer bir ilah tayin etme yoluna gider ki belki tayin etmiş olduğu, uydurmuş olduğu o ilah dünyalık heva ve heveslerinde kendisine yardımcı olsun diye düşünür. O yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyin hükmünü soran bir kişi... Beğenmediği için gidip Hazreti Ömer'e de soruyor. O hükmün e, gereğini yerine getirmek kendi nefsine ağır geldiği için Hazreti Ömer'e de gideyim sorayım diyor. Şimdi peygamberden Allah ile direkt bağlantısı olan Allah'tan vahiy alan bir peygamberden sormuş olduğun konuyla ilgili fetva aldıktan sonra nasıl olur da peygambere tabi olan bir insandan onun fetvasını Dan farklılığı daha kolay, daha tavizkar bir fetva ister duruma düşersin. Burada işte nifak gündeme geliyor ve e, Hazreti Ömer bu gelen kişinin bu nifakını biliyorsunuz şiddetle reddediyor. Az bekle diyor, sen sana şimdi ben fetvamı getireceğim diyor, kılıcını getiriyor. Yani çünkü ne var? Senin yaptığın diyor çok büyük bir abes. Allah'ın Resulü'nden fetvayı aldın. Hükmü aldın. Niye gelip bana soruyorsun bir daha? Ben kim oluyorum ki Allah'ın Resulü'nün yanında? Diye bakınız. Burada bir e, bu harekette yani bu kişinin yapmış olduğu bu hatada bir nifak var. Bir fasıklık var. Peygamber ile sahabesi arasında böyle bir gidiş geliş yapan bu insanın içine düşmüş olduğu... Nifak ile Allah'ın hükmünü beğenmeyip de Allah'a eşdeğer veya ona yakın ilahlar tayin edip onlardan hüküm bekleyen insanın durumu arasında bir bağlantı kuralım. Allah'ın hükmünü beğenmiyor, beşeri ilahlar tayin etmiş, onlara gidiyor. Hayatıma sen hüküm ver, şu sorunuma sen cevap ver. Şu olay karşısındaki problemimi sen çöz. Kur'an çözüyor ama ağır geliyor, onu yapamıyorum. Allah Teala çözüyor ama ağır geliyor, onu yapamıyorum. Sen bana bir çözüm üret diyerek ne yapmış oluyor? Bir başkasından fetva istemiş oluyor. İstenilen bu fetva tam tamına küfürdür. Allah'ı bırakıp da bir mesele hakkında başkasından fetva almak tam tamına küfürdür. Allah'a ortak koşmaktır. Sanki bir mahlukun Allah'tan daha iyi hüküm verebileceğini düşünmek gibi bir abesle iştigal etmektir. O yüzden Allah'ın hükümlerini beğenmedikten sonra beşerin hükümlerine müracaat eden insanlar aynı küfrü icra ediyorlar. Allah'ın vermiş olduğu bir konuyla ilgili vermiş olduğu hükümlerden e, müstahni olarak beşerin veya bazı otoritelerin bazı yalancı ilahların vermiş olduğu hükümlere müracaat etmek gerçekten de küfrün e, en büyük alameti durumundadır. Burada söylemek istediğim şeyi hala söylemedim. O da şimdi söyleyeceğim onu. Allah'tan başka İlah edinmek, tevhidi bozmak, imanı bozmak kişideki enaniyet duygusundan kaynaklanıyor dedik. Kişi ne kadar kendini beğenirse, ne kadar kendine güvenirse, ne kadar kendisinin üstün meziyetlere sahip olduğunu düşünürse, ne kadar kendisinin zengin ve bağımsız olduğunu, Allah'a ihtiyacı olmadığı gibi bir duyguya kapılırsa, işte o zaman Enaniyet duygusuyla yapmış olduğu, düşmüş olduğu bu hastalıkla beraber Allah'ın otoritesinden vazgeçip veya onun otoritesine olan güvenini, bağlılığını azaltıp beşeri veya işte akılsız bir takım ilahlar e, tayin ederek onların otoritesine girme eğilimi gösterir. Çünkü beşeri otoritelerin e, e, otoritesini kabul etmek... Veya cansız bir takım varlıkları ilah edinerek onların e, otoritesini, otoriteli yoktur ama böyle bir otorite uydurarak o otoriteleri kabul etmek insan için inaniyet duygusu içerisinde kendi kendine vermiş olduğu bir fetvadır. Kendi kendine heva hevesine uymak için üretmiş olduğu bir çözüm yoludur. Bir kaçıştır. Allah'ın hükmünden kaçıştır. Allah'ın hükmünden kaçan her insan batıl bir takım ilahlar e, elde eder. Bu insanlara baktığımız zaman bu insanlar enaniyet duygusuna sahiptir. Ben, ben, ben derler. Bu insanlar şımarıktırlar. Bu insanlar kendine aşırı güvenleri vardır. Bu insanlar e, Allah'tan müstahni olduklarını düşüne, düşüne, düşünürler. Bu insanlar hayatlarını kendi kendine idame ettirebileceklerini, Allah'a fazla ihtiyacı olmadıklarını zımnen lisanı halleriyle, efendim insanlara arz ederler ve bunu bu şekilde bir görüntü içerisine girerler. Peki beşeri ilişkilerde bunu nasıl, bunun tezahürü beşeri ilişkilerde nasıl olur? İnsan annesini, işte babasını neyse gider, bakmaz acize yurtlarına, bakım yurtlarına verir onlardan uzak olur. Onların onlara bakmak istemez. Onların çilesini çekmek istemez. Ne bileyim, komşusunun kapısını çalmaz. Ne bileyim, bir amcasının elini yani e, evine gidip de hal hatırını sormaz. Bir teyzesini, bir halasını yapmaz. Niye? Aynı enaniyet duygusu onu akrabalarından da uzaklaştırmıştır. O yüzden Burada çok ince bir meseledir bu. Bu bağlantıyı çok iyi dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü gerçekten nasıl ki enaniyet duygusu kişiyi kendine yönlendiriyor, Allah, Allah'tan uzaklaştırıyor, ki, kişiyi ben merkezci hale getiriyorsa, aynı duygu kişiyi akrabalarından, anasından, babasından, yakınlarından uzaklaştırıyor. Kendini beğenen kişi, şımarık kişi, Allah hakkında abes, Abesle iştigal ederken, Allah'ın otoritesini dinlemezken, Allah'ın azametini, celaletini bilmezken, diğer taraftan komşusunun hakkında hakkını da aynı şekilde bilmiyor. Komşusunun e, kendi üzerindeki haklarını da aynı şekilde bilmiyor. Hafife alıyor, özellikle akrabasıyla ilgili haklarının da e, farkında olmuyor. Onlardan uzak. Onların dertlerinden, problemlerinden uzak bir yaşam, kendi içerisinde tamamen tamamen kendiyle ilgili bir hayat içerisinde olmak suretiyle akrabalarından uzaklaşıyor. Şimdi sanırım biraz daha bu ayetin sırrı ortaya çıktı. Yani iman noktasında, Allah'a iman noktasında. İşte sağa sola sapanlar, yanlış yola sapanlar nasıl oluyor da akrabalık bağlarını kesiyorlar, nasıl oluyor da akrabalarını ziyaret etmiyorlar? İşte aynı duygu. İnsanda enaniyet duygusu varsa Allah'tan da uzaklaşır, akrabasından da uzaklaşır. Enaniyet duygusu. O yüzden Allah'tan uzak toplumlarda akrabalık ilişkilerinin çok zayıf olduğunu görürsünüz. Allah'tan uzak olan toplumlarda komşuluk ilişkilerinin çok zayıf olduğunu görürsünüz. Ee, köylerde biraz daha e, insanlar hani Allah'a yakındırlar. Allah olan bağları e, çoktur bu insanların. Çünkü bu insanlar bu insanların yağmura ihtiyacı var. Her zaman Allah'tan yağmur isterler. Bu insanların toprağın verimine ihtiyacı var. Her zaman Allah'tan toprak için bereket isterler. Bu insanların e, doğayla tabiatla iç iç olmaları doğanın ve tabiatın nimetlerine yani Allah'ın Doğa ve tabiat aracılığıyla vermiş olduğu nimetlere nimetlere direkt ihtiyaçları olması ve direkt bu nimetleri üreten insanlar konumunda olmaları onların Allah ile aralarındaki iletişimi daima canlı tutmuştur. Bundan dolayı da e, bu köylerde yaşayan insanların kalplerinin daha yumuşak olduğunu, daha mütevazi, daha alçak gönüllü, daha e, tevekküllü, daha inançlı, Allah e, kalbi daha doğru olduklarını her zaman mülahaza ederiz. Yani bunu her zaman görebiliyoruz. Gidersiniz 15-20 hanelik bir köye. Köyde diyelim ki 30-40 tane erkek vardır yoktur ama camisine gittiğiniz zaman en azından 15-20 hanelik -15 <gülüyor> cemaat bulabilirsiniz. Yani. Ama diyelim ki bir şehir merkezinde çok e, nüfusun yoğun olduğu bir yerde, tam şehrin göbeğindeki bir camiye baktığınız zaman da bir kisaf saf cemaat anca görürsünüz ki o nüfusa oranla oradaki bulunan 15-20 kişinin hiçbir e, değeri yoktur. Önemi yoktur. Bu da bize niye gösteriyor? Yani e, gözle görebileceğimiz bazı e, kıstasları bize veriyor. Gözle görebiliyoruz bunları. Fark edebiliyoruz. Şehirde insanlar, bayanlar işte çıplak gezerken köylere de normalde tesettüre genellikle %90-95 oranında tesettüre uygun insanlar, bayanlar görmek mümkündür. Evet. Bu noktayı aktardıktan sonra ayetin maline devam edelim. Ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar o münafıklar. Demek ki Münafıkların üçüncü alameti yeryüzünde bozgunculuk yapmak. Tevhidi bozmak. Akrabalık ilişkilerini bozmak. Ve yeryüzünde bozgunculuk yapmak. İşte münafıkların üç tane alameti burada sayıldı. Ee, bu tür insanlarda yapmış oldukları bu e, içine düşmüş oldukları bu nifaktan dolayı hüsrana, kaybedişe sürüklenen İnsanlardır. Amelleri boşa çıkan insanlardır. Kendilerine verilen ömür nimetini, can nimetini, ruh nimetini ni ve diğer nimetleri, akrabayı, anne, babayı ve daha birçok nimetleri fark edemeyip bu nimetlerin e boşa çıkmasına, bu nimetlerinin, bu nimetlerin değerinin, kıymetinin bilinmemesine yol açan bir hayat serüveni içerisinde olduklarını ve olacaklarını bu insanların yüce Rabbimiz beyan ediyor. 28. ayet-i kerime'de yine mal olarak okuyorum sadece. Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz ki? Ölü idiniz, sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek, sonra sizleri yine diriltecek. Sonra da ona döndürüleceksiniz. 29. ayet-i kerime, o ki yeryüzünde ne varsa hepsiniz, hepsini sizin için yarattı. Sonra semaya yöneldi de onları yedi gök halinde nizama koydu. O her şeyi bilendir. Evet Geçen hafta bu ayet-i kerimeleri e, tefsir etmeye çalıştık, anlamaya çalıştık, aktarmaya çalıştık. E ee, bu haftada işte 3 ayet daha almaya çalışacağız inşallah ortayayla. Ama bu arada da 16 dakikamız geçmişi hatırlamakla geçti. Devam edelim. Ve iz qala rabbuka lil melaiketi inni ca'ilun fil ard khalife. Qalu etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yasfikud ve biz nusabbihu bihamdik ve nuqaddisu lek. "Kala inni a'lemu ma la ta'lamun." Bu ayet-i kerimede yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Şöyle tane tane almaya çalışalım. 30. ayet-i kerimede. Ya Muhammed, şunu da bil. Şunu da bil ki Rabbin meleklere Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim dedi. Böyle deyince dediler ki: "Kalu etec'alu fiha men fiha ve Ya Rabbi. Yeryüzünde bozgunculuk yapacak ve kan akıtacak." Bir varlık mübar edeceksin. Meleklerin Allah'a cevapları veya hikmetini anlamak için sordukları bir soru. Çünkü melekler bu soruyu niye sordular? Çünkü melekler, meleklerin en bariz eksikliği nedir? İradeye sahip değiller. Melekler iradeye sahip değil. Özgür iradeye sahip değil. Allahu Teala bir varlık yaratacak ve ona irade verecek. Melekler bunun çok tehlikeli bir iş olduğunu anladılar. Dediler ki, ya biz çok güçlü varlıklarız. Düşünün bir. Allahu Teala bize özgür bir irade vermiş olsaydı, hepimiz bir başka yerde bir başka bozguncuk yapardık, birbirimizi kırardık, kan akıtırdık, birbirimizi helak ederdik, yeryüzünün düzenini bozmak için uğraşırdık veya kainatın düzenini bozmak için aramızdan bazı eşkıyalar çıkardı. İyi ki de bizim irademiz, özgür irademiz yok diye melekler seviliyorlar. Ama bir de bakıyorlar ki, diyorlar ki ya da bizim irademiz olsaydı şu kainatın hali ne olurdu? Şu Allah'ın koymuş olduğu düzeni bozmak için bu iradeyi kullanan bazı melekler olsaydı, değil mi? Evet. Çainatın durumu ne olurdu? Tam onlar bunu, bunun idrakindeyken Allah-u Teala dedi ki, Evet bir varlık var ediyorum ve onun iradesi var. Ve onun irade özgürlüğü var. Ve o istediğini yapabilecek bana danışmadan. Ha Benim kontrolümde ama ben onu serbest bırakacağım. Hatta hatta öyle ileri gidecek ki al, al, Allah'ım seni tanımıyorum diyecek. Seni beğenmiyorum diyecek. Senin hükmünü beğenmiyorum diyecek. Hatta öyle ileri gidecek ki Allah'a küfredecek. Allah bu özgürlüğü de ona verecek. Görüyorsunuz şimdi Allah'a küfreden insanları. Allah'a haşa bol bol küfrediyorlar. Ve Allah onlara nimetlerini sürekli veriyor. Küfretmelerine rağmen veriyor. Neden? Çünkü allah Teala kendi kendine bir söz verdi. Ben de buna bir irade vereceğim, özgürlük vereceğim ve bu özgürlüğün faturasına da katlanacağım. Bu özgürlük belki de bir küfür olarak bana yansıyacak ama ben bu özgürlüğü ona vereceğim. allah Teala böyle bir şey murat etti. Böyle bir şey söz verdi. Ve o yüzden sözü gereği de usulü kendi kendine koymuş olduğu usulü bozmuyor. Kendine küfredene aniden yok edebilir. Onu belki de yani öldürmez. Ona işkenceler çektirebilir. Yeryüzünde rezil rüşvay bir şekilde yani dünya var oldukça orada burada süründürebilir. Ama bunu yapmıyor. allah Teala fırsat veriyor. Allahu Teala'nın böyle yapmayışını da bu insanlar bir e, acziyet olarak düşünüyorlar. Diyorlar ki biz Allah'a küfrediyoruz. Eğer Allah gerçekten olsaydı biz yok ederdi. Demek ki yok. Boş. Bak küfrediyorum. Bak bir şey yapabiliyor mu? Diye. Kendi kendilerine istidlal yapıyorlar. Kendi kendilerini mutlu ediyorlar. Kendi kendilerini güvene koyuyorlar. Yok böyle bir şey diyorlar. Yani. Bak yol var mı yok? Demek ki böyle bir şey yok diye kendi kendilerini mutlu etmeye çalışıyorlar. Halbuki buradaki nükteni allah Teala onlara mühlet veriyor. Ama bir gün hesaba çekecek. Bir gün hesaba çekecek. Sen oğluna diyorsun ki oğlum. Hadi git yüzünü yıkada gel. Hadi. Diyorsun ki oğlum serbestsin. Ben seni yedirdim, içirdim, büyüttüm. Evlendirdim, askerini yaptırdın, her şeyi. Ama bana eğer bir hizmetin olacaksa serbestsin. Olursa gönlünden, olmasa da sen birisin, serbestsin diyorsun. O da diyor ki baba, aman aklından bu kadar sermaye, miras bıraktın bana. Tam gençliğim yaşayacak, yaşayacakken senin hastalığınla, senin ihtiyarlığınla kendi vaktimi harcayamam. Kusura kalma. Sen yaşadığın dolan yaşadın, yaşadın. Ha, öl git. Umrumda bile değil. Dediği zaman baba diyor ki Oğlum sen bilirsin. Sen bilirsin. Ama ben de seni yüreğimden Allah'a şikayet ediyorum." diyor. Ve bir gün hesap çekecek. Hesaba çekeceksin diyor. Bir gün Allah sana bu yaptıklarını soracak diyor içinden. Belki söylemiyor yüzüne karşı ama içinden bunu söylüyor. Aynı durum yani bu. Allahu Teala bir gün hesaba çekecek. Ama şimdi serbest bıraktı. Serbest bıraktı. Ama bir gün, hani istediğini yap diyor sana. İstediğini yap, bir gün hesaba çekileceksin. Şimdi dediğimiz gibi melekler iradesi olan, irade hürriyeti olan cüz'i irade diyoruz biz buna. Cüz'i irade, külli irade değil. Külli irade Allah'ın iradesidir. Cüz'i irade kulun iradesidir. Böyle bir irade cüz'i iradeye, hakkına, özgürlüğüne sahip olan bir varlığın yaratılma projesi melekleri endişeye sürüklemiş ve melekler gerçekten e, bunun hayra alamet olmayacağını düşünmüşler ve meraklarından Allah'a şöyle bir soru sormuşlar. Yeryüzünde bozgunculuk yapacak, kan dökecek bir varlık mı var ediyorsun ya Rabbi? Bizleri kastediyor melekler. Adem'i kastediyor, Adem'in zürriyetini kastediyor. Ve <gülüyor> <gülüyor> nahnu nusabbihu bihamdik. Biliyorsun ya Rabb'im senin de hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sen sadece yaratmış olduğun varlıkların seni tesbih etmesinden hoşlanırsın. Seni zikretmesinden hoşlanırsın. Ve biz de bunu yapıyoruz zaten. En güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Binlerce melek Allah'a tesbih ediyor. Yüz melek Allah'a tesbih ediyor. Eğer muradın, yarattığın varlıkların seni tesbih etmesi ise, ey Rabb, ey Rabbimiz, biz onun o görevi yapıyoruz. Niye bunu yarattın? Ne gereği vardı? Gibi soruyorlar. Ve nukaddisulek Ve biz seni takdis ediyoruz, kutsuyoruz. Senin yüce bir varlık olduğunun farkındayız. Buna iman ediyoruz. Seni önemsiyoruz. Sana itaat ediyoruz. Seni tesbih ediyoruz. Seni tenzih ediyoruz. En büyük kutsalımız sensin. Şimdi melekler bunu söylüyorlar. Demek ki burada meleklerin eee Söylemiş olduğu bu sözden önemli iki gerçek ortaya çıkıyor. Önemli iki gerçek. Bu nedir? Bir, allah Teala yaratmış olduğu varlıklar tarafından tesbih edilmeyi sever. İki, Allahu Teala yaratmış olduğu varlıklar tarafından takdis edilmeyi, kutsanmayı sever. Bunlara önem verir. Tesbih etmek ve takdis etmek. Ve melekler bunu yapıyor. Hem tesbih ediyorlar, hem takdis ediyorlar. Bu iki önemli görevi, Allah'ın beklentisi olan, yarattığı varlıklardan beklentisi olan tesbih etmeyi ve takdis etmeyi, melekler tarafından görmesine rağmen, Melekler haricinde özgür iradesi olmayan meleklerin yanı sıra özgür iradesi olan bir canlı bir varlık yaratması acaba bunun sırrı neydi? Melekler bunu öğrenmek istediler. Dediler ki yani Allah daha iyi bilir ancak Allah-u Teala sanki burada başka bir şey arzu ediyor. Evet, allah Teala başka bir şey arzu ediyor. allah Teala sadece tesbih edilmek ve takdis edilmek değil, başka bir şey de arzu ediyor bunun yanında. Bu nedir? Bu nedir? Benim anladığım kadarıyla bu şudur. Bu önemli bir şey tabi.